İradenizin dışında Uyuyakalırsanız problem yok Yani siz akşam yatağa yattınız Telefonunuzu kurarsınız Veya saatinizi varsa kurarsınız Sabah namazına kalkmak üzere Niyetlenirsiniz hatta okursunuz Bir kısım duaları hı hı. Ama bir uyandınız ki o güneş doğmuş Hiçbir vebaliniz olmaz Hiçbir sorumluluğunuz olmaz Çünkü iradenizin dışında uyuyakaldınız Bu konuda hadis-i şerifler var Efendim, güneş doğup da 45 dakika geçince öğle ezanı 15 dakika 10-15 dakika kalana kadar ki zaman diliminde kaza edersiniz sünnetiyle birlikte. Ama işte ben biraz hastayım. Yani sabah namazına kalkamıyorum. İşte güneş doğunca kılarım derseniz günahkar olursunuz. Bile bile kazaya bırakmış olduğunuz zaman. Bile anlamda. bile hasta da olsanız bile bile sabah namazını kazaya bırakamazsınız. Çok yorgunum. Yine bırakamazsınız. Efendim, elim ateşlerim var olsun yine bırakamazsınız